Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş yine soruyor neyle ilgili? Ee, Hazret Adem'le ilgili diyor ki İblis nasıl bir vasfasa yaptı ee, Hazret Adem'e cennette. Şimdi İblis e, cennette e, şeyden kavulduktan sonra cennetten nasıl İblis bir de cennete girdi vasfasa yaptı? Diyor bazı kitaplarda okudum. İnnehu İblis e, ilanın ağzında girmiş. Bu ne kadar doğrudur, ne kadar sahihtir. Evet arkadaşlar, şimdi e, bu ayet e, Bakara 35 36. E, e, e, ayetlerde geçiyor. Bakara suresinde. O dene nedir ve ne ya ademu iskun ente ve zevceke'l cennete ve kula minha ragadan haythu şi'tumâ Dürcü ey Adem Şimdi bu sahne bitti İblis kavuldu Karşı geldi kavuldu İblis e, Resul, e, Adem aleyhisselam'dan cennette oldu Cennete koydu Allah Teala Adem aleyhisselamı yarattıktan sonra e, Sonra e, Havva'yı yarattı Hanımını çizsinden Sonra ne dedi Allah Teala Siz ey Adem Sen ve eşin cennette yaşayın. Onun yanında ne isteseniz yiyin için hiçbir şey size yasak değil. Serbestsiniz. Yaşayabilirsiniz. Cennette nedir? Yorulmadan bir meşakkatsiz bir hayattır. Hangi cennettir? Ehli Sünnet'e göre cennet-il adin. Bize vaad olunan dünyanın ahirette son e, stasyonu tabir caiziyse ondan o hayat yoktur. Ebedi hayat cennettir. O cennette Aynen o cennette çünkü o cenneti allah Teala yaratmış ve ehlin de yaratmıştır. O cennette Hazreti Adam babamız yaşadı anamızda. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Sadece binlerce, milyonlarca Allah-u Alem ne abes olur. Çünkü cennetten cenneti biz bilmiyoruz ama biliriz cennette sayısız çünkü allah Teala diyor cennette aklına gelmeyen neler var? Nimetler var. Şimdi biz nereden biliriz aklımı? Sene birden neyse bir ev istiyorum. Nasıl bir ev istiyorsan? Diyerim öyle böyle ev istiyorum. Böyle olsun. Lavabosu böyle olsun. Banyosu böyle olsun. Mutfakı böyle olsun. Koltuğu böyle olsun. Neye göre diyorsun? E görüyorsun televizyonlarda, kataloglarda. O, o zaman istiyorsun. Ama cenneti görmemişsin. Neye göre isteyeceksin? Ondan dolayı cennette cennette e, aklımız olmadığı nimetler var. Dür nimet çok. Hesapsız sayısız. Dür allah Teala imtihan. Adam imtihane muarrazdır. Zürriyeti de imtihane muarrazdır. Ne dedi allah Teala? Her şey sene serbest. Sadece bir ağac var. O ağac nedir? İşte bazı İsrailiyetten gelen bize, Yahudilerden giren bize, onların dininden aktarılan Bozuk tavrattan gelen bize yani olan alimlerinin yorumundan işte o ağaç e, incir ağacıdır. Yen yani üzüm ağacıdır. Yen yani bilmem ceviz ağacıdır. Yen yani bilmem tut ağacıdır. Vesaire. Yen yani buğday ağacıdır. Bu önemli değil. Önemli illet önemli olsaydı Rabbil Alemin söylerdi bize ona ağacıdır. Ama söylememiş. Önemli olan önemli olan nedir? O ağaç değil. Önemli olan sembolik o ağaç sonbölük bir şeydir. Allah'ın emrine uyuyor musun? Uyumuyorsun. O ağaçten, ebestten iştigal etme. O ağacıdır. Bilsek bilmesek bizim dinimize ne fayda eder? Hiçbir faydası yoktur. İşte o ağaca ne yaptı? Yaklaşmayın dedi. Yaklaşsanız ne olur? Kendinize, nefsinize zulmedenlerden olursunuz. Ehli sünnete göre zulümçidir. Bir Büyük zulüm, insanı çifre götürür. Bir küçük zulüm, büyük günahtır. Burada zulüm, küçük zulümdür. Büyük günahtır. Sonra ne diyor? فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ anha. Şeytan ne yaptı? Onlara vesvese vasıtasıyla izlal etti. İzlal nedir? Yoldan çıkarttı onları. Bıraktı. O şeyi, o yasağı çeynesiler. Allah'ın yasağını, sınırını çeynesiler. O ağaçtan yediler. Diğer ayetlerde açıklıyor nasıl yediler. Ha? Ondan sonra izlal ettikten sonra huma Cennetten çıkarttılar. Çıktılar. O ağacı yemekle cennetten çıktılar. Mimma كَانَ فِيهِ O nimetin içinden çıktılar. Ondan sonra Allah Teala diyor قُلْ aşağı. اِنِنَ شَغْبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ adu Birbirinize düşmansız. İnsan oğlu birbirine düşmandır. Du hepinizde birbirinize cin ve is düşman olursunuz. Adem'in zürriyeti ve İblis'in zürriyeti. Velakum fil ardı mustakarrun ve meta'un ila hin. Hin. nedir? Zamanı bellilenmiş bir zamana kadar nedir? Siz orada istikrar edeceksiniz. Ondan sonra kıyamet olur. Hesap defter kurulur. İşte bu izlel diyorlar şeytan. Şimdi cehennemden kavuldu. Cennetten kavuldu şeytan Cennete giremiyor Nasıl vasvese etti İşte bazı rivayetlerde o da İsrailiyettir maalesef Bazı kitaplarımızda geçtikten dolayı İşte ilanın ağzında ilanı ikna etti Hiçbir hayvan onu giritmedi, İlanı ikna etti İlan onu ağzında götürdü Ondan sonra vasvese yaptı Ondan sonra Allah ilanı cezalandırdı Eskiden ilanın ayakları vardır Şimdi ayaksız oldu Arkadaşlar bunlar hepsi Nedir batıl sözlerdir Aslı olmayan sözlerdir. Senetsiz, sebetsiz dedikleri sözlerdir. Bunların hiçbirisinin aslı yoktur. Allahu Teala ilanı yarattığı günden ilan aynen ilandır. Nur Suresi 45'te ne diyor? Vallahu خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ min مَاِنْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِعَ ala batnihi. Diyor ki her şeyi sudan yarattı, bir kısmı karnı üzerine yürür. İlan da karnı üzerine yürür. Allah ilanı yarattığı cünden bugüne kadar ilandır. Ne cezası var ne bir şeyi var. Hiçbir cezası yoktur. İlan ilandır. Bunlar hepsi uydurmasyondur. İsrailiyet'in e, şeyleridir. Biz bunları kesinlikle reddediyoruz. Ehli sünnet alimleri kesinlikle bunları reddetmiş. Burada bir güzel soru kalıyor. O soruda nasıl vasfese yaptı o zaman iblis cennete girmese? Alimler diyorlar vesvesede şart değil e, tekarib ve tecanus. Yani yakınlaşma ve onu ile aynen eşit olmak şert değil. Vesvese zaten bilirsiniz kalpte olur uzaktan kumanda gibidir. Vesvese olur. Bir de bu bir itikat meselesidir. Nasıllığını biz bilemeyiz. allah Teala bizi göstermemiş. Nefsimiz nedir bilmiyoruz ki. Nasıl nefis biliyoruz, şehvet girişidir ama nefsi görmemişiz, aklımızı görmemişiz. Her gördüğümüze, her bilmedikimize Allahu Teala'yı görmemişiz cennet cenneti, cehennemi görmemiş. Gayiptir bunlar. Ama en önemli, en bizim e, asas itikadımızdan itikadımızın en önemli, önemli meselesi nedir? ellezine allahine bil bil gayb gaybe iman, iman etmek Ondan dolayı bu asosa. İblise nasıl yapıldı Onu biz hiçbir şekilde Yen Resulullah bize açıklardır Onu da allah Teala diyerdi ki ey allah Teala en iyisini biliyor Yen de Hazret Adem'den ne kıl gelirdi Bize Resulullah vasıtasıyla O da gelmemiş O zaman biz bu vasvasayı Bugün de iblisi görmüyoruz Biz eve girip kapını çirklüyoruz Ama iblis bize vasfasa ediyor Ya caminin içinde vasfasa ediyor Kehbe'de tavaf edilirken vasfasa ediyor e nasıl çabede mi dolaşır iblis? Bunu bilemeyiz. Buna sadece biz yaşadığımızı anlayabiliriz. İblis vasfası ediyor Biz de olunduk iblisten kurulmaya. O kadar. Bu de anlamı, bu meselenin de anlamı nasıl vasfası etti iblis? Budur ehli Sünnet'e göre. Diğer görüşlere hepsi batıldılar. Ve Allah'u alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.